Rahman Rahim. ve Geçen hafta üzen zafiyet rahatsız olduğum için mektubat şerif'e dersini yapamamış idik. Bu haftada yine ağır, ağrılarım ayağımda var. Onun için bu gece de doktorla ilgili emarlarımızı göstereceğiz falan. Dualarınızı bekleriz. Şimdiden bu dersi hazırladık sizlere. Arz ediyoruz. Sıramızdan devam ediyoruz. Allah'ımızın Celle Celaluhu sıfatlarıyla alakalı İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanlarını size aktarmaya çalışıyoruz. Buyuruyor ki وَاَنَّهُ تَعَالَى Şüphesiz Allah-u Teala Münezzehün son derece uzaktır, tenzih edilmiştir. Ve müberraun son derece beri tutulmuştur. Yani uzak demek. Neden? An noksanlık sıfatlarının tümünden. Noksanlık. Bilmemek noksanlık. Yarın ne olacağını bilmemek noksanlık. İşte Aziz Bayındır'ın Allah senin kimle evleneceğini bilmez demesi Allah'ın noksanlık isladıdır. İslam ol Mustafa Kemal'in alın yazısı yok demesi yine Allah'ın ezelden senin ne yaptığını ne bilsin? Aynı manaya geliyor. Kaderi inkar, alın yazısını inkar yine Allahu Teala noksanlık ispat etmiş olur. Bilmemek noksanlıktır. Şunu yapamaz demek Acizliktir, gücü yetmemek demektir, noksanlıktır. Onun için Mevla Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Ona göre tabii çocuğu olması da noksanlık, hanımı olması da noksanlık. Çünkü neden? ihtiyaç? Sen niye evleniyorsun? İhtiyacım var. E, efendim çocuğun oluyor, yerine biri geçmesi lazım falan. İşim gücüm kime kalsın? Hep bu hesaplar peşindesin. Bunların hepsi noksanlık. Yani ihtiyaçtan e, kaynaklanıyor. Annen baban var. İşte onlara muhtaçsın. Onlar olmasa doğamazdın. Hepsi ne oluyor? Senin bir şeylere muhtaç olduğunu gösteriyor. Bunlarda ne oluyor? Noksanlık oluyor. Mevla bütün bunlardan münezzeşti. Doğmadı, doğurulmadı işte. oluyor, yok, kız yok, eşi yok. Yemez, içmez diyorsun. Bizim yememiz, içmemiz nedir? Bize göre zarur et. Ama Allah'a göre noksanlık. Haşa Allah Teala yemez, içmez. Neden? E, o zaman muhtaç olmuş olur. Varlığını devam ettirmek için gıda almaya. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Daha ve simatil hudûzi. Sonradan olma belirtilerinden. Sonradan olma alametleri. Ee, yani işte değişiklik. Biz mesela işte çocuktur, gençtir, orta yaşlı, yaşlı, ondan sonra pirifani ihtiyar falan evrelerinden geçiyoruz. Aşamalarından geçiyoruz. Bunlar hep nedir? yüzümüz değişiyor, sağlığımız değişiyor, kuvvetimiz değişiyor. Kuvvetten, zayıflıktan başlıyoruz çocukluktan. Sonra gençlikte kuvvete geliyoruz. Sonra 30-40 araları kuvvetimiz tekamül ediyor. 40'tan sonra geri dönüşe başlıyor. Hep değişiklik var. Bunlar sonradan olduğunun alametidir. Çünkü ezeli olan değişmez. E bu itibarla Mevla Teala noksanlık alametlerin, noksanlıklardan da münezzeh Sonradan olma belirtilerinden de uzaktır. Çünkü onun evveli yoktur, ezelidir. Ezeli olursa da zaten ebedi olmuş oluyor. Çünkü evveli olmayan son da olmaz. Çünkü kendisi, kendisi, varlığı kendinden olduğu için kendini yok etmez. Kimse de onu yok edemez. Bizim varlığımız kendimizden değil, onun için biri bizi yok ediyor. O da Mevla'dır. İstediğimi canımızı alıyor, bizi öldürüyor. Ve bunda da bize bir şey sormuyor, kimseden de fikir almıyor. Dolayısıyla bu bizim kendi elimizde olmadığımızı ve varlığımızın kendimizden olmadığını gösteriyor. Mevlaki varlığı kendindendir. Onun kimse var etmemiş aşa, O zaman onun yok olduğunu düşünmek de imkansızdır. Ve sonradan olma belirtilerinden de uzaktır. Neyse bir cismin cisim değildir. Biz cisim işte yani canlı cansız cisim duvarda cisim ben de cisim ben canlı cisim o cansız cisim taş cansız cisim. Yani canlılığın da farkları var. Bitkilerde de bir can var. Bizim gibi hayat değil. Suda da bir hayat var. Bütün canlılar sudan var oluyor mesela. Ayrı bir şey. Her türlü varlıklar, varlıkların cisimle ya kendisi cisim oluyor ya da cisimle alakalı oluyor. Şimdi Mevla Teala cisim değil ve la cismaniyin cisimle alakalı da değil. Yani hiçbir cisimle alakalı bir şey ona yakıştıramaz. Mesela oturmak arşa istiva etti. İstiva Allah'ın sıfatıdır. İman ettik. Ama istiva oturma anlamına gelir mi? Gelmez. Neden? Oturma cisimlerle alakalı bir şeydir. Bir mekan olur. Onun üzerine de bir cisim olur. O cisim gelir onun üstüne oturursa bu buna oturma kurt denir. allah Teala cisim olmadığından cismani de olmadığından arş cisimdir. E sen şimdi arşa oturdu nasıl dersin? Haşa. Vehhabiler öyle söylüyor. Bir daha diyor Allah göktedir. Haşa. E gök mekandır. Sen şimdi Allah cisim değil. Cisim değilse oturma söz konusu olamaz. Oturma cisimlerde olur. Bir şey olur, o sonra onun üstüne ömrü gelir. Cismani değil yani cisimle alakalı değil. Cisimle alakalı değil ne demek? Eğer ki kendi cisim değil, tamam kabul ediyorum. Ama arşı oturmasında ne mani var? Tamam da arş cisim mi? Cisimdir. Yani Allah'ın sonradan yarattığı bir varlıktır. Arş elle tutulan, gözle görülen bir varlıktır. Bizim şu anda gözlerimiz görmüyor veya cihazlar, uzay araçları arşı tespit edemiyorlarsa, o onların yetersizliğindendir. Gözde, Zayıf olduğu zaman önündeki şeyi görmediği gibi Sana da bir görme gücü verilmiş Cihazlara da görüntüleme gücü verilmiş O cihazın görüntüleme gücünü aşan şeyler görülemiyor Hala teknolojiden için Aa, bir gezegen daha bulduk Aa, Şunu da bulduk e daha, daha evvel de bakıyordunuz buraya e Demek ki o cihazın gücünün artmasına göre Bazı yeni yeni şeyler keşfediliyor Daha arşı görecek güceye ulaşmamışlar ve ulaşamayacaklar O zaman ne oldu? Arş cisimdir Arş cisimdir. Peki allah Teala cisim mi? Haşa değildir. Ama arşa oturmasında ne mani var? Şu mani var. allah Teala cisim değil. Cisimle alakalı da değil. Çünkü cisimle alakalı olmak cisme ihtiyaç duymak demektir. Oturmaya kalkmaya. Mevla ihtiyaçtan münezzehtir. Muhtaç olmaz. O zaman ne oldu? Cismani değil. Ne demek cismani değil? Cisimlerle alakalı hiçbir şey onla ona yanaşmaz. Yani oturma kalkma söz konusu olmaz. Arş cisim olduğuna göre Mevla'nın onlar bizim gibi... Bizim kürsüye oturmamız gibi bir oturma söz konusu olmaz. Çünkü cisimle alakalı bir şeye mahal olmaz. Vela mekaniyyin. allah Teala mekanla ilgisi olmaz. Aa bak, mekanda değil diyor. Mekanla ilgili hiçbir şey ona yanaşmaz. E sen diyorsun göktedir. Haşa. Gök mekandır. Mekandır gösteriyorsun zaten. Üst ciyeti gösteriyorsun. Böyle gösterdiğin yer göktür. E sen nasıl diyorsun Allah göktedir? Haşa Allah böyle yaparsın. Çünkü allah Teala mekanda değil, mekanla da alakalı değil. Çünkü mekan sonradan yaratılmış. Mekana muhtaç olsa 90 sıfat olur. Çünkü ihtiyaç. Bak biz bir mekanda duruyoruz. Hava boşluğunda durabiliyor muyuz? Duramıyoruz. Küt aşağı bir yere düşmek zorundayız. Çünkü muhtaçız. Mekanda durmaya muhtaçız. Şey, yer çekimi, gök çekimi, bilmem ne. Adam paraşütten düştüğü vakitte şeyde seni yer çeker yani mekana muhtaçsın. Sen bir mekansız duramazsın. O zaman Mevla mekana muhtaç değil. Mekana muhtaç ise gök mekandır sonradan yaratılmış. Allah nasıl gökte olacak? gök yokken neredeydi o zaman aşağı yani bu vehhabilerin tabi itikatları vesaire bunlar buradan yanlış olduğu daha net çıkıyor vela zamanla da alakalı değildir yani Allah Teala üzerine zaman geçmez bütün itikat metinlerinde vela hicri aleyh zamanun. üzerine zaman cari olmaz e, geçmez e çünkü zaman varlıklarla başlamış bir mefhumdur yani güneşin yaratılmasıyla ayin yaratılmasıyla günün gecenin başlamasıyla yani zamanın başladığı bir nokta var Ondan evvel zaman yok. E peki allah Teala'nın olmadığı zaman yok. O zaman ne oldu? Zamanı o başlattı. Başlatan ne demektir? Zamandan kayıtsızdır. Zamanın dışındadır. Çünkü zamanı başlatmıştır ve yaratmıştır. Zamanla da alakası yok. Celle Celaluhu. Ve Teala, Allahu Teala'ya aittir ve mahsustur. Cemi'u sıfatil kemal. Üstün sıfatların tümü. Ne kadar kemal sıfatı varsa. Fakat tabi bu kemal sıfatları, üstünlük ve mükemmeliyet sıfatların da ayetten, hadisten duymadan Allah'a atfetmek cehiz olmaz. Mesela bizim milletimiz güçlü adama veyahut ne işte millete iyilik eden, sahip çıkan falan adama baba derler. E sen şimdi yani bu adam baba adam derler. Adamın çocuğu olmasa da ona baba derler. Bazı adam kısır olabilir, çocuğu yoktur. Ama o adama insanlar lakap olarak baba adam derler. Niye derler? İyilik yapıyor, şey yapıyor, onu savunuyor, mazlumun hakkını alıyor zalimden. Yani adaletli falan derler. Çok baba adam falan. E şimdi sen bu babalık iyi bir sıfattır. Ama sen buna Allah baba diyemezsin haşa. Çünkü e ben kötü bir şey mi dedim? Ya babalık iyi bir şey. Ya tamam da Allah Teala'ya bu sövmek gibi olur haşa. Dem yelit velen Çünkü ihtiyacı arz eder. Bu Mevla'ya yakışmaz. Yani bizim anlayışımıza göre bu üstün sıfattır diyerekler Allah'a bunu ne yapamayız? İsnat edemez Celle Celaluhu. Çünkü neden? Bunun üstünlüğü de Allah'ımıza nispetle üstün müdür, değil midir? Bunu yine Mevla'dan, ya ayetten ya hadisten duymamız lazım geliyor ki, hatta isimlere bile önem veriliyor mesela. sehi cömert demektir, cevat da cömert demektir. Cevat, allah Teala'nın isimlerinde cevat geçiyor. 99'da geçmiyor ama, bin bir ismi şerifi var, daha çok ismi şerifleri var. Hadiste geçiyor. Cevat ismi geçtiği için Allah'a cevat denir. Ne demek? Cömert demek. Ama sehi cömert demektir. Sekavetli adam, sehi E sahi cömert demek, Allah sehi denir mi denmiyor. Ya aynı manadı. Ya arkadaş sen Arapça'nın lügatlarını bilmezsin. Acaba o cevat kelimesinde cuddan gelir. O cud kelimesinde demek ki tam bir mükemmeliyet var. Sekih sekavetten gelir ama acaba o kelimenin kökenine indiği da varken mi cömerttir, yokken cömert değil midir falan bir özellikler vardır. O da Allah'a yakışmaz. Varken yokken söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla sen kelimenin genel anlamıyla da gidip cömert, Allah cömerttir o zaman Türkçe'de konuşulabiliyor bunlar. Ama zikir yapacaksan ismi şerif olarak sehiden yapamıyorsun. Sekhi diyemiyorsun, cevat diyebiliyorsun. Ya cevadü, ya cevadü, ya sekiy diyemezsin. Şimdi bunlar bizim aklımızın ötesi tavırlardır. Bu kemal sıfatlarının hepsi Allah'a aittir. Ama onun kemal olarak nitelediği ve kendine yakıştırdığı ve kendine taktığı ve Habibine vahyettiği ve Habibinin bize bildirdiği şartını koymak lazım. Yoksa herkes bana göre bu üstün sıfat o zaman Allah'a yakıştırayım diyemez. Semaniyetün sekiz tane vardır minha. Bu üstün sıfatlardan. Bunların e, halkın anlayacağı genel manada iman İslam islam bakacaksınız. Sekiz sıfat hayat, ölümseme basar sayacak. Bunların tafsilatı, manaları kısaca itikad risalemde vardır. Biraz daha tafsilatlısı iman İslam islam ilk bölümünde vardır. Bunlara bakmanız icap edebilir. Çünkü burası onun yeri değil. Bu şimdi daha mağrabi bahseder. Üstün konular konuşuyor. Bu sekiz sıfat vücudu ha Bunların varlıkları zaiidün artıdır ve ilavedir. Yani farklıdır diyelim. Neden alâbicu'z zat zâd, zatın varlığından teâlî yüce oldu ve tekkâdeset mukaddes olan yüce ve mukaddes olan Rabbimizin zatının varlığına zaiittir. Ne demek varlığına zaiittir? Allah var tektir, sıfatları da onun içine mündemiştir. E ayrıyeten sıfat sayılmaz denmez. Mutezile bu kafadadır. Eli sünnete göre sıfatların sekizi farklıdır ne demek farklıdır şimdi Allah zattır hayat dirilik sıfattır yani Ahmet zattın ismidir zattır ilim sıfattır Ahmet ilimdir denmez ilim Ahmet'tir denmez Ahmet alimdir denirse denir veya cahil denirse denir ama sıfatla zat birbirine aynı değildir hayat diriliktir bu adam diriliktir denmez diridir denir o zaman ne olur? Hay diyebilirsin. Ama hayat diyemez. O zaman ne oldu? Hayat diye bir sıfat var. Zatından hariç. O sıfatlar kime racidir? Zaten racidir. Ama sen hiç sıfatları yok. O zatıyla erişi yapıyor gibi düşünemezsin. Sekiz sıfatı çünkü ayetlerde, hadislerde belirtilmiştir. Sen bunu kafadan da konuşamazsın. Kafadan da reddedemezsin. Yok diyemezsin. E, ya bu sıfatlar el hayatü diriliktir. Ve'l ilmu bilmektir. Şimdi bunları epeyce geride de anlattık. ilimle ilgili bir 3 ders geçti mektubatta. E bunlar zaten İman İslam İlmihali'nde maddelemiştir. 8 sıfat tek tek. Sonra bir daha 6 sıfat vardı. Vücut kıdem baka. Sonra bir de 4 sıfat vardı. Sıfat izafiye. Bunların hepsi İman İslam İlmihali'nin ilk bölümünde bu bölüm 120 sayfedir. Bunu okumadan bir adam ehli sünnet bir Müslüman olamaz. Yani bunu veya bu, bu konuları orada okumaz. Başka kitaptan okur. O mesele illa benim kitabı okumak demek istemiyorum. Bu konuları bilmeden bir adam yani o ilk bölümde, iman bölümünde yazılan konuları bilmeden yani. Olur, oradan olur, öbüründen olur, başka bir kitaptan okusun. Beni alakadar etmiyor. Yeter doğru kaynaktan okusun. Bu konuları bilmeden bir adam el işletme Müslüman olamaz. Çünkü Allah'ın sıfatını falan ters bilebilir. Evet ne oldu? Dirilik, hayat ve'l ilmu bilmek. Ve'l irade tu, ve'l kudret kudret. Kudret Burada biraz farklılık var. Biz semer irade kudret diye sayarız hep. Bu yani sıra mühim değil. 8 tane sıfattır. Hani biri önce biri sonra da çok e, bir şeyi bozmaz. Gücü yetmek ve irade irade yani arzulamak. Ne demek arzulamak? Sen arzularsan buraya geliyorsun. Ondan sonra efendim e, arzulan san şimdi kalkıyorsun, dışarı çıkıyorsun. Sende irade var. Allah Teala'da irade var. Dilerse yaradı, dilerse yaratmaz. Mutezile bazı şeylerde ne diyorlar? Veyahut da felsefeciler, filozoflar Allah mecburen yarattı bir şeyler kendi iradesi dışında bir şeyler meydana geldi. E bu zındıklıktır ve kafirliktir. allah Teala'da ne vardır? İrade sıfatı vardır, arzu etmesi vardır. Vel basaru, görmek. Tabi onun görüşü artık detaylı Ve Vessem'u, işitmek. Ve kelamu, konuşmak. Davet tekvinu, Tekvin yani oluşturmak, oldurmak yani icat etmek, var etmek, yoktan var etmek. Ve hadis sıfatü işte bu sıfatlar. Es-semani, yani. Sekiz bu sıfat saydığımız, sekiz sıfat mevcudetün vardırlar. fil harici hariçte. Yani allah Teala'nın kendi zatının dışında sabittirler. Zatının dışında demek Allah tek başka bir şey demeye gerek yok. Allah'ın içindedir denmez. Allah Teala dedikten sonra şu şu sıfatları diye de ayrıyetten sayılmalıdır demek istiyor. Kharişte var demek istedi o. Yani Allah'ın zatı var. Başka bir şey konuşma. Denmez. Başka bir şey konuşacaksın. Kharişte var o demek. Ne konuşacaksın? Hayat sıfatı var, ilim sıfatı var. Bunları ayrı ayrı konuşmamız lazım diyor. La demek değil ki enna bu sekiz sıfat mevcudetun vardırlar nerede fil ilmi ilimde. Ne demek ilimde? Yani allah Teala'nın e, bu sıfatların olduğunu biz biliriz. Bilgimiz dahilinde durur. Hariçten hayat ilim diye saymayız, konuşmayız. Böyle bir şey yok. Hariçte konuşacağız diyor. Şimdi bazen ne diyorlar? Ki bu doğru değil diyor. Bu nefye diyor. allah Teala'nın sekiz sıfatı ilimde vardır. Neyle? Bir vücudun bir varlıkla ki zâidin zat bir varlıkla ala vücu'z zatının varlığından farklı bir varlıkla şimdi zattı tamam Allah'ın zatıdır. Zatına delalet eden ismi Allah'tır, lafz celaldir. Bu zatının varlığına ilaveten hayat, ilim gibi sıfatlar da vardır. Peki ama nerede vardır? İlimde vardır. Yani bunu böyle mülaaza ederiz. Düşünürüz yani düşüncemizde vardır. Böyle değil. Yani bu düşüncemizde vardır diyenler ve fil harici hariçte konuşacak olursak aynuha, zatının ta kendisidir. Yani zatı hayattır, zatı ilimdir, zatı, yani zat var da ayrıyeten sekiz sıfat e, hariçten konuşmaya e, lüzum yok ve konuşma lazım değildir. E, hariciye bakarsan yani dışarıda konuşacak olursak bir madde yok, bir sekiz yok, bir sayma yok. Allah var, içinde bütün sıfatlarıyla beraber. Ha tamam, İlimde mülaza ederek düşünürsek dirilik ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Tabi işitmekle görmek aynı şey değil. Bunu ilimde mülaza ederiz. Düşünce bazında kalır. Fakat dışarıda konuşmak karsak sade Allah var demek yeterlidir. Diyorlar. Bunu kim diyor ki? Böyle zannediyor. Bazı sufiyet, tasavvuf elinden bazısı tek zatı mülaza ederiz. Sıfatlara takılmayız dercesine manevi bir boyutu, seyri sülükteki belki bir aşamayı... E kalkıp itikatmış gibi erlet inancına göre sıfatları düşünmek harite konuşma bir iki sayma gerek yok gibi de, de, demektedir zannetmektedir ama bu doğru değildir diyor ve işte o demiştir ki o tasavvuf elinden bu görüşe sahip olanlar şiirde demişler ve sıfatı Hakın haktaânın sıfatları var Biz bunları kabul ediyoruz bu mutezile gibi değil muteze sıfatlar reddeder Kadim falan reddeder bu el, tasavvuf ehlinin dedikleri muhtezile gibi sıfatlar yok değil. Onlar diyorlar ki hakkın sıfatları var. Fitti hakkuli, düşünce bazında yani onları mülaza edecek olursak, gayru zatil hak. Hakkın zatından gayrıdır. Yani çünkü demin dediğin gibi bir zatın şahsıyla sıfatı bir olmaz. Yani adam hayat olmaz. Adam hay olur. Adam dirilik olmaz. Adam diri olur. O zaman hayat sıfatı varsa bu tabii ki zattan farklı bir şey. Yani Düşüncede bunu düşündüğünüz zaman bir olmadığını anlıyoruz diyor. Lakin Fittihak Koku'yu, lakin hakikata işin gerçeğine baktığımız zaman biz zattan başka bir şey görmüyoruz. Onun için hakikata geçince yani tasavvuftaki bir merhaleyi aşarken atet vücut gibi bir kademe diyelim. Bu noktada ne oluyor? Aynı ha. Zatın aynısı oluyor. Yani ayrı bir şey görmüyoruz. Bütün işleri zat yapıyor ee, diye bir tez ortaya atmışlardır. Fakat fe'in nazar şüphesiz ki bu düşünce ve itikat fil hakikati işin gerçek manasında nedir? Nefs sıfat, sıfatlar yok demek gibi oluyor bu diye. Onlara diyor yani demek istiyor malzeme vermiş olursun. Zattan başka bir şey görmüyoruz derken sıfata zaten yok diyen var. Zaten adam baksana seni kimle evleyeceğini bilmez diyor. Yani zaten ilmini sıfatını inkar edenler var. Muhtezile kafası Kaderi inkar edin, alın yazısı inkar eden kafa zaten muhteşem kafası. Sonra senin ne yapacağını bilmiyor diyor zaten. Böyle bir kafaya hizmet etmiş olursun. Yani neden biz zattan başka bir şey görmüyoruz? O zaman bu sıfatla da ayrıyetten saymadığın zaman. Bu gerçekte sıfatları nefye gider, yok demek anlamına gelir. Çünkü feinle nüfa şimdi anladınız mı? Derin şeyler konuşuyoruz. Siz onun için hayat ilim sıfatlarını anlamak istiyorsanız, tavsilat yani halk diliyle, iman -ı İslam ilminden anlarsınız. Bu ders Başka boyutlarını şey diyor, tetkik ediyor. Ben şimdi oraları buraya katamam. Bu zaman bu ders sulanır. Burada ağır bir konu var. فَيْنَا <feyne> نُفَاتَ <nüfate> sıfati. Çünkü sıfatları nef edenler Yani Allah'ın sıfatı yok diyenler var. Kim bunlar? مِثْلَ الْمُوْتَزِلَةِ Mutezile <mütle> diye bir mezhep var. Ankara İlahiyattan başlamıştır. İşin babalığını Hüseyin Atay denen bir hoca yapmıştır. Şimdi 80 90 yaşlarına belki yakındır. Yaşar Nuri'lerin şunların bunların bütün hepsinin bayraktarlarına hayran oldukları bir adamdır. Efendim e, bu adam e, Rize Varda'dandır. E, yani babaları dedeleri de büyük şeklerdir Gümüşhanevi halifelerine. Fakat kendi Alaedir Efendi Hazretlerine okuduğu halde 50 senelerinde Irak'a gitmiştir. Irak'ta muhtezilerin hakim olduğu üniversitelerde okuduğu için oradan bu fikirler kendisine geçmiştir. Bu fikirleri gelmiş Ankara ilahiyatının ilk kurulduğu dönemişlerde ilk hocalardandır. Bunu başlatmıştır. Bu tabi bir bulaşıcı hastalık gibi İstanbul'a marmara o zaman ilahiyat bir tane iki taneydi. Oradan bütün ilahiyatlara sıçramıştır. Şu anda bazıları Hüseyin Atay'ı tanımasalar bile ilahiyatçılardan e, bilinçaltı veya doğu o ekole hizmet ederek muhtecile kafasına i̇şte kader yok diyen Allah teferruatı bilmez cüz'iyatı bilmez şurada bir karınca gidiyor. Allah ne yapsın o karıncayla? Allah'ın işi mi? Veyahut da cübbeli bugün efendim, cübbesi ne renk? Allah bununla mı uğraşacak ya? Gibi teferruatları seninle benimle bütün hepimizle ilgili ayrıntıları Allah'ın bilmediğini kulaklarımda duydum. Televizyonda söyledi. Bu kafa gidiyor. E şimdi bu işte mutezile diyor. Mutezile sıfatlarını ederler Yani ilim sıfatını efyeder, kudretini falan böyle işler. Zaten mutezileye göre... Sana bir toptan şey vermiş, güç vermiş. Bütün yaptıklarını sen yaratıyorsun. Muhtezile de, yani Allah'ın şu anda halk, yaratma şeyini de kula vermiş. Halbuki Kur'an'da Sizi de yaratan benim, yaptıklarınızı da yaratan benim. Ayet olduğu halde, o ayeti de manasını tahrif ederek, değiştirerek, efendim, yanlış yorumlayarak, yanlış tevhile kaçarak, diyorlar ki ben şu anda konuşuyorsam bu konuşmamı kendim yaratıyorum. Ama tak Allah seni felç ediyor, şu bu. semavi mavi arıza gelebilir. Arıza gelirse seni durdurabilir. Durdurma hakkı var ama konuşurken sen konuşuyorsun. Durdurma hakkını kullanmıyorsa konuşma hakkını sana vermiş. Yaratıyor sen. Hani ham, madde sende yani. imalatı senden çıkıyor. Halbuki biz diyoruz ki bütün imalat Mevla'dan geliyor. Şu andaki görmem, nereleri görüyorum şu anda hepsi Mevla yaratıyor. Her an yaratıyor. Bir saniye sonraki görmeyi bir daha yaratıyor. Her görüşümdeki, her e, benim yaptığım işte... Özel yaratış var. Yani bana toptan bir görme yaratmış onunla sen istediğin kadar gör dememiş. Kredi kartını vermiş istediğin kadar harca böyle limitsiz bir kart yok. yana ne yapmış sana? Sana görmeyi vermiş ama görürken her görmeyi yaratmış. O yaratmasa bakıyorsun görmüyorsun. Halbuki görmene hiç engel bir şey olmadığı halde görmediğin şeyler var. Demek ki ne oldu? O anda görmeyi yaratmadı. Demek görmeyi sana toptan verseydi o görme orayı şaşmazdı. Ama sen belli bakıyorsun. Allah, Allah ben senin olduğunu görmedim ya diyorsun. Topluluğun içinde. Demek o noktada gördürmemiş. E şimdi bu tezine sıfatları nefret ederler. Vel felsefeti. Bir de felsefeciler. Yani işte filozoflar Eflatunların, Aristoların açtığı bir çığır. Yani bir yol. Felsefe hala devam ediyor dünyada. Ee, İslam'a uygun bir şey değil. İmam Gazali Hazretleri çok uğraştı felsefeyle. Sonra çok bundan zarar gör, itikada muhalif şeyler çıkıyor. Ondan sonra tehafütül felsefe, felsefecilerin nasıl sapıttığı ve e, şaşırdığı Allah'ın yolunda bocaladığı ve hakkı bulamadıklarını da kitapta yazmıştır. Şimdi mutecile ve mutecile mezebine mensup olanlarla felsefeciler de eyza bu tasavvufçuların bir kısmı gibi yani. Kailune hükmetmektedirler. Neyle? Bittegayüril ilmiyy. Diyorlar ki Tabii ki sıfatla zat ilimde mugayirdir. İlim demek? Düşünce bazında anlamaya çalışırsak adam başkadır, sıfatı başkadır. Adam şahıstır, sıfat arzidir, arazdır, niteliktir. Şahıs elle tutulur, gözle görülür. A tutarım sana hadesin Mehmet. Ama dirilik senin bir sıfatındır, niteliğindir veya bilmek senin bir niteliğindir. Ben onu tutamam, artıramam, eksiltemem, kısaltamam, uzatamam. O zaman şimdi tegayir-i ilmi ne demek? İlim bazında yani bilmek konusunda anlama, tahakkül, anlama noktasına geldiğimiz zaman zatla sıfat bir değil. Bunu felsefeci de manyak değil. Tabii ki o da bir değil der. Çünkü niye? Şahıs başkadır. Niteliği başkadır. Nitelik arazdır. Şahıs cisimdir, mücessemdir. Bunu onlar da diyorlar. Ama ne diyorlar? Vel ittihadil hariciyi. Karişte birlik var. Karişte birlik var ne demek? Yani dışarıda baktığın zaman sıfatı da ayrı göremiyorsan gösteremiyorsan, elle tutamıyorsan, gözle göremiyorsan, bu sıfat nerede? Bu adamın kendisinde. O zaman ne oldu? Düşünürken zat başka, sıfat başka deriz ama, hariçte elle tutmak, kalkarsak, görmeye, göstermeye çalışırsak da ikinci bir şey görülemediğinde bu bunun içinde, birin içinde mündemiştir diyorlar. O zaman böylece de sıfatları inkara gidiyorlar. Ve le filozoflar ve mutezile inkar etmiyorlar ki ettegayür el-ülmiye. Mutezile manyak mı? Felsefeciler avanak mı ki İlmi tegahürü renk Çünkü ilmi tegahürü nefyetmek demek adamın şahsıyla bilme sıfatı aynı demek. E bunu çocuk demez. Bilmek başka, bilen başka. Bu ilkokul dersi yani bunu okulda bir çocuk. Bilen bir de bilmek. Mek, mastar, sıfat. Bu bilen şahıs. Yani bunu herkes kabul ediyor zaten. Senin o zaman felsefeciden, mutezileden diyor ne farkın kaldı? O da o zaman sıfatı da nef verir. Tamam bu bundan bir değil ama hariçte de bir şey görülmediğinden adamdır diyelim geçelim. Ayrı bir şey sıfat konuşmayalım. Yani o zaman ne oluyor? O zaman adam varsa sıfatları otomatik var gibi bir şey oluyor. Ama bu Allah hakkında böyle şey konuşulmaz ki. Tabi ki zatıyla var. Sıfatları da onun zatıyla var. Zatı kadim, sıfatları kadim. Ama velem vekulü Mütezile olsun, felçefeciler olsun demediler ki enne mefhumu'l ilmi bilmenin manası aynı mefhumu'z zat bilenin mefhumunun aynısıdır. Bilenle bilmek aynı demediler ki ev aynı mefhumu'l kudreti yahut kadir gücü yeten demek. Kadirle kudret mefhumu gücü yetme, güçlü olma mefhumu aynıdır. Demedi, demezler ki vel iradeti. İrade mürit. Mürit demek irade sahibi. İşte biz müritiz. Cüz'i de olsa irade vermiş bize. Gibi iradeyle elimi kaldırıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Benim elim hastalıktan böyle böyle titrenen durumunda değilim. Demek ki istediğimi böyle yapıyorum istediğimi böyle yapıyorum. İrademle hareket ediyorum. Buna mürit denir. İrade sahibi. Peki irade sahibi olanla irade yani arzulamak, istemekle isteyen bir midir? Değildir. Böyle demediler ki. Belkay Kalu. Onlar da ne dediler? Hükmettiler. Kalu hükmettiler. Hükmettiler. hükmettiler. Kale bağ ile kullanılırsa hakeme manasına gelir. Belkalu, onlar da hükmettiler neyle? Bil ayniyeti, ayniyette. Ayniyet ne demek? Yani zatla sıfatlar bir dediler, aynısıdır. Ama düşünürsek aynısı mı? Değil dediler. Bilmek başka, bilen başka. Arzulamak başka, arzulayan başka. Gücü yeten başka, gücü yetmek başka. Bur böyledir dediler. Ama bi'itibaril vücudil hariciyyi, hariçteki varlık itibariyle. Karişteki varlık ne demek? İşte ben şimdi karişteki bir varlığım. Yani dışta, alemde görülen, e, tutulan, edilen bir varlığım. E bir de var ki ben, benim bir kardeşim yok erkek kardeşim. Sen şimdi eğer benim bir erkek kardeşim olsaydı nasıl olurdu gibi bir proje üretirsen oturduğun yerde, desen ki yani benim cübbelinin bir erkek kardeşi olsaydı nasıl olurdu veyahut da ona göre bir genetik, belirlersin Anasından babasından bir genetik alırsın da neyse robot resim çizmek gibi. verisin bilgisayara bilmem ne bir şeyler. E bu ne olur? Bu ilimde yani senin kafanda e, e, meydana gelir ama hariçte onun varlığı yok. Anladın mı şimdi? Hariçte varlığı yok. Ne demek benim bir erkek kardeşim yok? Hariçte varlığı yok. O zaman onlar da diyorlar ki Allah'ın sıfatlarını düşünürsek, bilim kurgu gibi düşünürsek, bilmek başka bilen başka bunu bölebiliriz. Ayrı diyebiliriz, farklı diyebiliriz. Ama hariçte sıfatlar ayrı görmediğimiz için sıfatları haricen mülaza edilmediğinden zatın içindedir. Şimdi zatın içindedirle de kalmıyor. Tasavvufçuların bazısı zatta be, birliktedir diyor. E tabi felsefeye gidersen muhteşemde sıfatları hiç yok diyor. Şimdi i̇mam Rabbani de diyor ki siz tasavvuf elisiniz, ehli sünnetsiniz. E, sıfatlara inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz ama hariçte ayrıyetten sayma gerek yok. Hariçte bir varlıkları yok dediğiniz an hiç bu sıfatları yok diyen mutezileye ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Aynı yere varmış olursunuz. Çünkü onlar da ne dediler? Sıfatlar düşünürsek ayrı ayrı düşünürüz ama hariçte bakarsak varlığı sahasına çıkmış durumda onlar zatın aynıdır dediler. O zaman diyor tasavvuf ehliyim diyen işte, vahdet-i vücud ekolü vesaire Ehli sünnet tabi mübarek insanlar da bunlar İtibar etmedikleri müddetçe neye? Tegayyural vücudil hariciyi allah Teala'nın sıfatlarının hariçteki varlıklarının farklılığını yani hayat sıfatı dirilik, ilim bilmek bilmekle hayat farklı hayat zattan farklı ilim zattan farklı aynı zamanda ilim sıfatı hayattan da farklı ne oldu? Hepsinin kendi kendine farkları çıktı. Bu farkları kabul etmek lazım. Sekiz tane ayrı sıfat var. Birbirinin içine girmemiş, birbirinin sahasına karışmamış, birbirinden ayırabileceğimiz, seçebileceğimiz, hariçte var diyebileceğimiz sekiz tane sıfat var. Demedikleri sürece la çıkamazlar. Min zümreti sıfati allah Teala'nın sıfatlarını yok sayan, mutezile ve felsefeciler zümresinden eee Dışarı kalamazlar ve çıkamazlar. Vel kavlu hükmetmek neyle? Bitte gayrül itibariyi. İtibara göre farklılık var. Yani ilimde farklılık var. Ben bunu dışta ayrıyetten saymam, var demem ama. Sekiz demem ama. Hayat başka, ilim başka demem ama. Yani efendim, hariçte bunu demem ama ilimde, itibarda derim. Çünkü diren dirilik başkadır, bilmek başkadır, işitmek başkadır, görmek başkadır. Toplanan da mecmu bizzat da toplandığına göre bu sıfatları ayrıyetten saymaya konuşmaya lüzum yok. Demeleri ani farklılık var ama bihas-ı ilmefhum manada var ve taakkul anlayışta var, düşüncede var. Yani senin varsayımında, kabulünde sekiz var yani hayat ilimsevi ayrı şeyler. Demeleri la yücidi fayda sağlamaz hem onlara nef'an. En ufak bir fayda sağlamaz. Yani sıfatları yok demekten onları kurtaramaz. Allah'ın sıfatları var diyenler ayrı ayrı saymalıdırlar. Sekiz sıfatı kabul etmelidirler. Hayat ilimden başka, ilim sevmeden başka, sevim basardan başka, basar iradeden başka, irade kudretten başka, kudret kelamdan başka, kelam tekbinden başka. Hepsi farklı farklı sıfattırlar. Kabul edecek. Ondan sonra bunlar Allahü Teala'nın zatından zait olarak, yani Allah var dedikten sonra yeter denmeyecek. Allah var, bu sıfatları da var diye ayrıyetten vurgu yapılacak. Bunlar da konuşulacak. Kemaraf de sen bunu e, gerideki izahlarımdan da anlamış bulunmaktasın diyor. Evet. Ben تَعَلَى شُبَسَ اللّهُ Teala قَد۪يمٌ Evveli yoktur. اَزَل۪يُّن Yani Ezelde geriye gittiğin zaman ben 50 sene evvel, 60 sene evvel yokum, babam 100 sene evvel yok, dedem 150-200'den evvel yok, gidiyorsun gidiyorsun. Geliyorsun bir noktaya, artık ondan sonra Adem Aleyhisselam 7000 seneden evvel yok, 8000 seneden evvel yok. Ondan sonra dünyaya geliyorsun, dünya işte şu kadar 11 seneden evvel yok diyelim. Mesela güneş şu kadar 7000 seneden evvel yok her şeyin gerisine bir yere geliyorsun, varıyorsun, dayandığın noktada burada yok bu diyorsun. Ama allah Teala hakkında bunu yapamıyorsun. Nereye gidersen gidiyorsun, şu noktadan itibaren gerisinde yok Allah'a haşa diyemiyorsun. Kadim bu demek. Ezeli bu demek. Leyse, olmadı li Allah'tan başkasına e, ait olmadı. Kıdemün, evveli olmama sıfatı. Vela ezeliyetün, ezeli olma sıfatı Allah'tan gayri hiçbir şey. Gökler ezeli midir? Değil ne demek sonradan yaratılmış. Arş ezeli midir? Değil. Arş sonradan yazılmış. Kürsü ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Lehî Mahfuz ezeli midir? Değil. Sonradan yazılmış. Melekler ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Peygamberler ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Peygamberlerin ruhları ezeli midir? Değil. Ruhlar da tamam bedenlerden çok binlerce sen önce yaratılmış ama yine de sonradan yaratılmış. Allah'la birlikte var değiller. Peygamberlerin ruhları işte şunlar bunlar mesela. Meryem Validemiz nasıl Allah'ın eşi olacak? Sonradan yaratılmış. İsa Aleyhisselam sonradan yaratılmış. Yani Hristiyanların taptıkları, onların taptıkları, bunların taptıkları, ay, güneş, yıldızlar gezegen, batıl ilahların hepsi sonradan yaratılmış. Nasıl ilah olacak? Allah'a ortak olacak. Allah'tan gayrini ezeliyet nasip değil. Ecma'a ittifak etti. Cemil Milliyyin bütün milletler. Yani bütün milletler derken sadece İslam milleti değil Yahudi, Hristiyan gibi diğer batıl da olsalar o dinlerin mensupları da ittifak etmiş bu hükümde, bu kararda birleşmiştirler ki yani Allah Teala'nın başlangıç noktası yok Allah Teala ezelidir, evveli yok bu yani tabi zaten İslam ümmetinin Müslümanların ittifakı yeter de e zaten hak olan ittifak, ittifak hak olanın ittifakıdır. Ama şunu demek istiyor batıllarda bile böyle bir batıl görüş yok. Batıl e, din mensupları bile bu doğruyu kabul etmiş demek istiyor yani. O kadar kesin demek istiyor. Femener kim kâle hükmederse neyle bir kıdemi gayri hakı sübhanehu. Allah'tan başka bir kadim var. Yani evveli olmayan başlangıcı başı olmayan bir yaratık var derse Allah onu yaratmamış demiş oluyor. Çünkü onun evveli yoksa o kendinden, varlığı kendinden oluyor. Varlığı kendinden ancak Allah var. Herkesin varlığı Allah'tan. Allah'ın varlığı kendinden. E şimdi sen dersen ki Allah'tan gayrı şu şeyin de varlığı ezelidir, kadimdir. Yani varlığı kendinden. Yani ne demek? Kendi kendine var, Allah yaratmamış oluyor. O zaman ne oluyor? Ve fakat kefer, muhakkak kafir oluyor bir adam. Desek ki levh hep vardı. Hiç olmadığı zaman yoktu. Bu adam kafir oluyor. Çünkü Allah'a kadim bir varlık ortak etmiş oluyor. Halbuki Allah onu yarattığına göre o sonradan yaratılmış idi. Sen nasıl dersin ki kadim var? Ve minadil haydiyeti işte bu cihetten ve noktadan dolayıdır ki keffara, tekfir etti. Ne demek? Kafir dedi. Kafir demek kolay bir şey değildir. Biz ışık gibi önüne gülene kafir diyen bir eli sünnet görüşünde değiliz. Onlar zaten eli sünnet değil. Haricidirler. Ehli sünnet insanlar tekfir etmez. 99 tane adamı tekfir edecek cihet bulunsa, bir cihetten tevil edilip kurtarılacak yön bulunsa, ehli sünnet ne yapar? O bir ciheti tahsiye eder, doğru kabul eder, 99 tane şeyi tevil eder, yine de adama kafir demeyiz. Dememek lazım. Kafir demek kolay iş değil. Ama kefara kafir saydı. Kim? El-İmam-ı Gazali rahim Allah. Gazali kafir olduklarına kesin ilan etti. Kimin? İbni Sina, meşhur İbni Sina'nın. Türktür, büyük alimdir, allamedir, tıbbın otoritesidir, Felen felan felan. Felsefenin babasıdır. Felsefenin babasıdır. Ama i̇bn Sina'nın kafir olduğunu söyledi. Ama i̇mam Gazali önüne gelene kafir diyecek adam mı? Huczetül İslam. Niye dedi acaba? Davel Farabiye. Farabi de çok önemli. Hem de Türk türüne, Türk asılıdır ve çok büyük bir filozoftur. Yani bütün dünyanın üniversiteleri, gavurların Amerikası'nın, Rusya'sı. Hepsi bunlardan alınmadır ve okutulmadır. Bunlar hala kitapları, görüşleri, tezleri oralarda okunuluyor. Demek ki ne kadar büyük bir çığır açmışlar. Ama bu akıllan çözülecek iş olsaydı peygambere vahye ne lüzum vardı? Aklı nereye uydurmalıydılar? Vahye uydurmalı. Ben Müslümanım diyor. Şudur budur. Ama kendi kendine bir karar veriyor. Niye? Ve gayravma? Bu ikisine diğerileri daha filozofları da kafir dedi. Niye dedi? Çünkü onlar kailune, hükmedicidirler. Neyle bir kıdemil ukuli Diyorlar ki allah Teala, Teala, yani gökler yerler sonradan, kabul ediyoruz. Gezegenler şunlar bunlar, felekler falan bunlar melekler sonradan. Fakat Allah'ın ilk, e, Allah'la beraber var olan bir şey var, o da nedir? Akıllar. Akıllar ve nüfus ruhlar. Ruhlar diyor, yani ham madde gibi düşün. biz bedeniz de, iskeletten evvelki hali. Ruhlar diyor, ezelidir. Evveli yok. Akılların, yani o ruhu çalıştıran beyin, beyin yapısının beynin ham maddesini yani anlayış gücü. Bunlar ta ezelde var ama bu bölündü, şu oldu, şekle büründü, şuna girdi, insana şu kadarı, meleğe bu kadarı ayrıldı. Ama bunun bir hani ham maddesi. Sen yani buradan açma yaptın, poğaça yaptın, kalete yaptın, efendim çatal yaptın. Ama bunun bir de hamuru olan hali vardır. Bu ham maddedir. Bu hamurdan sen 20 çeşit unlu mamul çıkarabilirsin. Hepsi de birbirinden farklı çıkabilir. Ama diyor ki bu ham madde vardır diyor. Yani sanki Allah ham maddeden yaptı. Allah yoktan yaratmadı oluyor. Bir ham madde vardı, şekli o yaptı diyor. Akıllar vardı, ruhlar vardı diyor. Ve <gülüyor> heyula, heyulanın kıdemine hükmediyor. Heyula, size demin dediğim maddenin aslı. Madde materyal. Yani materyal, bütün gökler yerler elle tutulan, gözle görülen her şey madde. Cismani alem. Fakat bu diyor yoktu, tamam. Bunu sonradan yaptı. Bunu kabul ediyoruz diyor. Ama bunun diyor ham maddesi olan Maddenin esası ve maddenin aslı vardı. Ve sureti ve surette heyyula ile elfazı müteradifedir. Yani e, şekle girmeye müsait. Suret şekil demektir. Surete bürünmeye, şekle girmeye müsait bir ham madde vardı. O ham maddeyi şekillendirdi. Onu gök yaptı, onu yer yaptı. O kısmını dağlara çevirdi. Bu kısmını Adem'e, insana çevirdi. Bu kısmını dere yaptı, bu kısmını tepe yaptı, bu kısmını yani şu gezegen yaptı. Ama burada ne vardı diyor, bir ham madde vardı. Bu da surete ve şekle bürünmeye müsait idi. Yani allah Teala buna ondan sonra şekil verdi. Tamam şekil veren Allah, yaratan Allah, yapan Allah, tamam. Ama ham maddeden yapan. Halbuki allah Teala'nın isimlerini bilse, ismini düşünecek, kafayı çalışacak. Bediye üsse Allah'ın bir ismi elbedi'u 99 isimde de geçer bedi'u ne demek eşsiz yapan yaratan eşsiz ne demek sen örnek görerek bir şey yapabiliyorsun allah Teala hiçbir örneği yokken yapıyor dolayısıyla yoktan yaratmamız Bariu. Allah'ın bir ismi bari ne demek yok bir şey yok ol diyor oluyor kün ol diyor fevkün oluyor e bunu sen nasıl dersin ki bunun ham maddesi vardı da bunu bu şekle o çevirdi yoksa yoktan yaratmadı ya bunu diyen tabii ki kafir oluyor çünkü Allah'ın bütün sıfatları inkara gidiyor. Bu yüzden evvelaleyza yine e, hükmetti bu İbn Sina Farabi takımı felsefeciler neyle bir kıdemi semaviat o göklerin devri yok demişler hem de bir mafya içindekilerle de beraber yani ne demek göklerin içinde ne kadar da gezegenler varsa onların hepsi yer soradan oldu şekle büründü. ama gökler kadim Evveli yok. Allah var göklerde varmış. E şimdi bunu diyene ne derler? Sen Allah'a ortak isnat ettin. Allah'ın sıfatında şerik yoktur. Zatı gibi zat yoktur. Sıfatları gibi sıfat yoktur. O zaman zatının ortağı yoktur. Sıfatlarının da ortağı yoktur. Sıfatlarının da ortağı olmadığına göre kadimdir, ezelidir. O onun sıfatıdır. Kıdem, beka. Kıdem işte. Sıfat subuh kıdem geliyor. Kıdem evveli olmamak. E bu sıfatına sen dersen ki göklerin de evveli yoktu. Hep vardı var. O zaman ne yaptın? Kıdem sıfatında Allah'a ortak istihad ettin. İmam-ı Gazali de gönül rahatlığıyla der ki sen kafir oldun. Ne, nasıl demesin? Şimdi kafir demeyen de kafir oluyor. Şimdi bir adam derse ki Allah'ın ortağı var. Onun sıfatı gibi sıfatı olan var derse. E ona kafir demesen de kafir oluyorsun. Hala buna bir pay bırakalım. E ne payını bırakacaksın? Allah ortak koştuğundan nasıl pay bırakayım ben? Ve kale buyurdu Hazret Şeyhine e, Ulu Şeyhimiz kutsesi ruhu e, Muhammed Bakî Billah Hazretleri kastediyor kendi şeyhini. O derdi ki diyor: "İnne şeyha muhyi ni, Şeyh Muhyiddin İbn Arabiyyin. İbn Arabi diye bilinen Muhyiddin-i Arabi kailün hükmeder: "Bi kıdemi ervahil kümmeli. kümmel." Kümmel kamilince Cemi, Kamil velilerin, Allah dostlarının ruhlarının kadim olduğuna hükmeder. E, hükmediyor diye kitaplarında ya da bir bilgi gelmiş. Benim şeyhime diyor. O derdi ki diyor, böyle bir şey varsa da fe lazım gelir. Sarf-ı azel kelam bu sözü çevirmek, anzairi yani dış anlamından e, döndürmek lazım. Ve ale kabul etmek lazım. Hu Bu sözü mahmulen hamledilmiş. Yo, efendim, alet tevili buna bir yorum getirerek bu yoruma mahmuldür, yoruma açıktır, yorumlanmalıdır diye kabul etmek lazım ki لِلَّا Olmasın muhalifen ters düşücü, لِيْجْمَاءِ ehlil الْمِلَلِ Bütün mezheplerin, bütün dinlerin ittifaklı olduğu bir konu ki Allah Teala kadimdir ve ezelidir, ondan başka kıdem sıfatına sahip olan yoktur, her şey sonradan yaratılanmıştır diye ittifak var. Bu ittifaka muhittin Arabi ters düşemez. Çünkü kendisi de ehli sünnet bir alimdir bir mütosavviftir. Peki onun buna ters düşmemesini sağlamak için ne yapmak lazım? Lafına mana vermek lazım. Lafını doğru anlamak lazım derdi. Ha Nasıl tevil ettiğine dair bir şey söylemiyor. Fakat ben şöyle söyleyebilirim. Boşta kalmasın laf diye. Muhittin Ar İbni Arabi Hazretleri dermiş ki Kamil velilerin ruhları kadimdir. Kadimdir demek yani evveli yok. Ama o Allah'ın sıfatı gibi evveli yok. Sonradan yaratılmamış anlamında demez. Diyemez çünkü kendi itikadını bildirdiği Futuhat-ı Mekke kitabının başında benim inancım şunlardır diye maddelemiş. O itikadında da Allah'ın kadim olduğunu başka kadim olmadığını kendi beyan etmiş. E Muhittin-i Arabi kendi itikadını kendi açıkladığı kitabında okuduğumuza göre bu söz de ondan sadır olduysa o zaman onu buraya vurduğumuz zaman bir tezat ve çelişki olmaması için ne yapacağız? Yorum yapacağız. Bunu da diyor Şeyh'im öyle derdi diyor Maunabba Hazretleri. Tevil etmek lazım. Muhittin-i Arabi ehli sünnettir. Ters düşmez. O zaman nasıl tevil edelim? Kıdem mesela askerde veyahut memuriyette e, bir gün evvel, bir ay evvel, bir sene evvel gelen kıdemli olur. Kıdemli başçavuş diye bir tabir var ya. Kıdemli. Kıdem demek yani onun evvelden gelmesi, biraz daha evvelce kayıt olması, memur olmasının ona ...verdiği bazı imtiyazlar var, bazı... ...hani insanların etik açıdan ona saygı duyması falan... ...yaşı büyük, kıdemi büyük... ...o ayrı bir şey... E, ...bağışa da teallük ediyor... ...efendim borduraya da teallük ediyor... ...emekliliğe teallük ediyor... ...her şeyi ediyor... ...bazı imkanlardan yararlanıyor... ...sonra gelen yararlanamıyor falan... ...kıdemin getirdiği şeyler... ...Müttin Arabi demişse ki... ...kamil velilerin ruhlarında kıdem var... ...bu Allah gibi haşa... ...evveli yok anlamında der mi koca Müttin Arabi... ...onu bilmeyecek cahil mi Allah'ın sıfatını Çocuğa öğretiyoruz şeyde Sıbyan Mektebi'nde ilk sayılan sıfat kıdem beka. E onu muhtinara bin mi bilmeyecek? Lafı doğru anla sende. Ne demek istiyor? Yani Allah Teala ilk yarattığı ruh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhudur. Sonra zaten o hadis-i şerifi düşünürsek benim Mevlüt kıssası kitabında yazdığım uzun bir hadis-i şerif. İlk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı. O nuru işte üçe böldü, dörde böldü, onu üçe, onu üçe, böldü, onu üçe böldü, onu üçe böldü, öyle gidiyor. 3'e, 4'e gidiyor. O hadis uzun bir hadistir. Bir kısmını Sinan Erdem'de Mevlüt Gecesi'nde son anlattım. O uzun hadis Mevlüt Kıssası Mucize Hayat kitabında var. Kaynaklarla beraber. Orada görüldüğü üzere diğer Müslümanların yaratılmasına göre ruhlar alemini konuşuyoruz. Bedende değil, bedende herkesin saati belli. Doğum tarihi belli, onu konuşmuyoruz. Ruhlar alemindeki kıdeme göre baktığımız zaman en kadim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Ama biz burada ne demiş olmuyoruz? Resulullah'ın evveli yok, yaratılmamış. Haşa mahluk değil, Allah'la beraber var demiş olamayız haşa. Bunu desek kafir oluruz. Ama yaratılan ruhlar içinde kadim kim? Bak, yaratılan ruhlar dedik mi, yaratandan ayırdık. Bu yaratılan kategorisinde. Yaratılandan konuşuyoruz. Bu arada kıdem tasnifi yapıyoruz. Muttin Arabi demiş ki, kamil ruhların, velilerin ruhları kadimdir. Buradaki kıdemden kastı nedir? allah Teala'nın kıdemi hiç evveli yok yaratan. Ama allah Teala'nın yarattıkları içinde özel yarattıkları var. İlk yarattığı Resulullah sallallahu aleyhi ve nurudur ve ruhudur. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve bedeni bütün peygamberlerden sonra geliyor. Ama kıdeme baktığın zaman ruhlardaki kıdeme ilk yaratılandır. Adem aleyhisselamun bile ruhtan babası oluyor. Bedende çocuğu oluyor, ruhta babası oluyor. Efendim, yani İbn-i Farız'ın da dediği gibi... Kasidebürde sahibinin hemziyesine dediği gibi. Yani Adem'e nispetle benim ona, oğulluğum, isnadım sahiptir ama maneviyata baktığın zaman da, da babalığım gerçekleşmiştir. Çünkü ruh olarak babadır. Çünkü neden? öncedir İlk yaratılan, ilk sevilen, ilk tecelliye mazhar, Resulullah s.a.m. nuru. Kıdem. İşte o kıdemden gelince, onun nurundan, peygamberlerin nuru işte velilerin nuru ta bizim gibi sıradan insanlar, Müslümanlar, hele hep de Müslüman olmayan avam, naz falan, fasık falan onları da sıradan geri geri geri git. Evveliyete gittiğin zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden peygamberler, peygamberler, oradan veliler, onur taksim edilirken daha ilk şeylerde kamil velilerin ruhları ikinci, üçüncü, dördüncü ayrımda yerini buluyor. Biz daha 8-10-15'e gidiyoruz, geride yer alıyoruz. Maneviyatımızın önceliğine göre... Allah Teala'ya ruhlar alemindeki lebbeyk diye icabet etmemize göre ruhumuzun maneviyatına göre Mevla tasnif etmiş. Beden olarak sıra belli doğum tarihine göre. Ama ruh olarak sıra böyle gitmiyor. Niye Efendimiz Adem Aleyhisselam'dan üstün oluyor o zaman? Bedene baksaydı sonra olmalıydı. Onun için Muhittin Arabi Kamil verilen ruhları kadim derken neyi kastediyor? Diğer ruhlara nispetle Nispetle önce yaratılmıştır. Niye? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan ayrılanlardan ilk parçalara düşüyorlar tasnifte. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve manevi yakınlıklarına ne kadar fazlaysa en evvel onlar ayrılıyor o ruhtan. Cüzleniyor, parçalanıyor. Ama Allah'ımızın varlığı o hakiki kadimdir, vezelidir, evveli yoktur. Çünkü o yaratılması, e, yaratılması söz konusu değildir. O kendi kendinde yaratmış değildir aşağı. Onun varlığı kendindendir. Allah dışındaki her şey sıfatlar hariç. Sıfatlar zat gibidir. Hepsi kadimdir ve ezelidir. Hayat sıfatının olmadığı zaman yok. İlim sıfatı. Allah var. Hayat sıfatı onunla beraber var. Onu konuşmuyoruz. Ama Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hariç. Ama arş ama kürsi, Ama levh ama kalem. Ama Adem ama Muhammed. Salavatullah Bütün enbiya ve evliya. Hepsi de mahluktur. Yaratılmıştır. Hadistir. Sonradandır. Bir kıdem söz konusu varsa o ruhlar aleminde yaratılmışlar arasındaki sıralamadaki nisbi göreceli o buna göre önce bu buna göre sonra mefhum itibarıyladır demek istiyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Dersek herhalde güzel bir tevil yapmış oluruz ki Hace Bakıbillah Hazretleri buyurmuş ki sakın Muhyiddin Arabi'nin bu sözünü Allah'a ortak koşuyor ruhları gibi anlamayın sonra o iblisin adam ne farkı kalır aşağı. O Ehl-i Sünnet bir velidir. Onun sözünü doğru anlayın, doğru yorumlamak gerekir. Lafın dışına göre lukat manası vermekle olmaz buyurmuş. Biz de buraya bir izah ve katkı sağlayabildikse Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin şefaatine mazar oluruz inşallah. Benim dafa benim lafımı anlamaya çalıştın, Anlama, anlatmaya çalıştın diye birkaç kere de ziyarete nasip oldu. Kabri i Şerif'in inşallah ruhaniyeti de hazır olur. Himmet buyurur, teveccüh buyurur, elimizden tutar. Çok tasarruf sahibi Büyük veli yani. Ta Osmanlı'nın kurulacağını Osmanlı'nın adı yokken Osman Gazi doğmamışken İnni asla haddü veli Ba'de sahabe diye devletül Osmaniye Sahabe döneminden sonra Emevisi, Abbasisi, Memlukisi, Selçukisi hepsini katıyor. Zaten kendi Selçuklu döneminde. Diyor ki sahabeden sonra Devletlerin en düzgünü Osmanlı Devleti olacak. E bunu da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Levhaya yazdırıp da Yıldız camisine tabela astırdı ya. Böyle büyük müjdeler vermiş. İzadekele Sin, Zahra Kabri, Muhiddin. Kabri gizliydi. Onu çok aleyhine gidenler oldu, Onu işte efendim öldürülmesine fetva verdiler. Tekfir ettiler vesaire. Her dönem olduğu gibi. Sonra onun kabri kayboldu. O onu evvelce söyledi. Sinşin'e girince Muhiddin'in kabri çıkar ortaya. Kimse bir şey anlamadı. Ne zaman Yavuz Selim Şam'a girdi. Selim'in Sin'i, Şam'ın Şeh'si. Sinşin'e girince benim kabrim işte o zaman Selimiye Camişi var şimdi Şam'da. Allah muhafaza isim bombalanmaktan. O cami şerifin haziresindedir. Dolayısıyla bu kadar büyük kerametler sahibi Allah Teala'nın gayi bilimlerinden bazılarını keramet olarak kendisine bildirdiği bir velinin Allah'tan başka kadim var. Efendim evveli olmayan varlık var demesi düşünülemez. Evveli olmayan bir tek Allah'tır. Sıfatları da onunla beraber. Onunla beraber. Onların dışında, zatı ve sıfatları dışında her şey muhtestir ve hadistir ve sonradandır. Kadim değildir. Sonradan olması demek farlığı kendinden değildir. Onları bir yaratan vardır. Yaratılmalarının başlandığı bir nokta vardır. Ruh da olsa böyledir. Çünkü ruh da ezeli olmadığına göre allah Teala bu bedenler alemi yokken ruhları yarattığı alemde noktada yine onun bir zamanı zemini vardır. Çünkü yaratılma alemine çıktık zaman başlamış olur gerisinde yokluk geçiriyor ama allah Teala'nın hiçbir gerisi yoktur yokluğu yoktur yok olduğu zamanı düşünmek diye bir şey yoktur çünkü varlığı kendinden geri kalan her şeyin varlığı ondandır varlığı ondan olunca başladığı nokta vardır o zaman da ne olamıyor hakiki manada kadim vezeli olamıyor ancak ne oluyor? İşte askeriyedeki şey gibi, kıdemli, subay, başçavuş, bilmem ne gibi, biraz evvel gelme gibi. O zaman ne oluyor? Yaratılmışlar listesine giriyor. Yaratıldıktan sonra bu önce yaratıldı, bu sonra yaratıldı gibi bir tasnif oluyor. Velilerin, peygamberlerin, velilerin, kamil velilerin ruhları, ruhlar aleminde de mutlaka öncelik sırasına sahip olmuşlar. Daha önce yaratılmışlardır. Bunu zaten e, rivayetler bize gösteriyor. Bunu da böyle anlamak icap eder. Allah Teala eşnat sünnet itikadını muhafaza ve muvaffak eylesin. Ehl-i sünnet dışı fırkaların inançlarına, felsefeye, akla, mantığa, Mutezile'nin yanlış bilgi inançlarına sapmaktan, saptırılmaktan ve bir saptırmaya çalışan efendimiz ilahiyatçı hoca Hacı geçirenlerin şerlerinden cümlemizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem ve Aleyhi ve Sahabe. rabbil